Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şevnem Doğruer Süheyla Selmin Barutçuoğlu Nesibe Nalan Örgüt Haşim İbrahim Raci Öksüz Arif Ozan Uçar Ludwig, Alptekin Ertürk Ateşe Bilgehan Oğuz Nebil Şener Ünal gazeteci çocuk Edip Tepeli, kondüktör Bahadır yüksek refah faciasından sağ kurtulan emekli subay Refik ve sevgilisi emini bu faciada kaybeden adam Sofya yıllarca Mersin'deki refah şehitleri anıtında karşılaşmış zamanla iyi dost olmuşlardır yaşlı kadın ona bir kez daha Emini anlatmaya başlar Emin İkinci Dünya Savaşı rüzgarları esmeye başladığında gemi mühendisliği eğitimi aldığı Almanya'dan Paris'e geçmek zorunda kalmıştır. Ancak savaş başlayıp Almanlar Paris'e yaklaştığından arkadaşı ile beraber Türkiye'ye dönecektir. İstasyonda bir adamın uçaklamak istediği Mösyö Ludwig ve kızı Sofya ile tanışır. İlk görüşte Sofya'ya aşık olur. Ancak aşkına karşılık bulamaz. Mösyö Ludwig'i bıçaklamak isteyen adam da trendedir. Emin bıçaklı adamla boğuşur ve adam Ludwig'in çantasını alamadan kaçar. Bu olaydan sonra daha önce Alman olduğunu söyleyen Ludwig'in sürgündeki Polonya hükümetinin bir üyesi olduğu ve çantasında Almanların ele geçirmek istedikleri bir gizli belgeyi taşıdığı ortaya çıkar. Tren İstanbul'a vardığında Sofia Emin'i unutmayacağını söyler. Trenden iki yabancı gibi inerler. Emin ve Arif istasyon çıkışında trendeki bıçaklı adamın Lothui ve kızı Sofya'ya doğru yaklaştığını görürler. Uyarmak için seslenirler. Sofya'yla babasına yaklaşıyor. Onu görmüyorlar. Uyarmalıyız onları. Sofya! Sofya! Bizi duymuyorlar. Koş Arif koş. Adamı durdurmalıyız. Daha hızlı koş. Daha hızlı koş Arif daha hızlı daha hızlı. Sofya Sofya gördü galiba. Bu yana bakıyor. Arkanızda. Arkanızda dikkat edin. Baba baba dikkat et. Al bakalım. Çakladı. Ludwig bıçakladı. <gülüyor> Kaçıyor. Çantayı da aldı. Möschel Ludwig. <gülüyor> sefer, başardı. Safiye, kızım. Çok üzgünüm. Seni tek başına bırakıp gideceğim için. Çok üzgünüm. Hayır babacığım, ne olur ölmeyin. Ah. Ah. Sakın duygularınla... ...hareket etme kızım. Sen, sen mantıklı bir kızsın. Sakın unutma. Tanrım, tanrım yardımcı Emin. Hadi gel. Ee, ama. Git Emin. Yazıyor. Sirkeci garındaki cinayet yazıyor. Kaçarken arabanın altında kalıp ölen katili yazıyor. Yazıyor. Delikanlı. Yazıyor. Delikanlı versene oradan bir gazete. Buyur bey. Al bakalım parasını. Sağol beyim. Sirkeci karındaki cinayetin... ...hırsızlık nedeniyle işlendiği sanılmaktadır. Katil kaçarken... ...gelmekte olan arabayı görmemiş... ...altında kalarak can vermiştir. Olayla ilgili... ...tahkikat sürmektedir. Baban için çok üzüldüm Sofya. Ama metin olmalısın kızım. Elimden geldiğince olmaya çalışıyorum. Hem... ...söyler misiniz Sayın Ateş'e? Başka seçeneğim var mı? Haklısın kızım. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Sofia? Babam yaşasaydı... ...buradan Mısır'a... ...oradan da bir gemiyle İngiltere'ye geçecektik. Artık burada yapacak işim kalmadı. Sanırım ben de aynını yapacağım. Anlıyorum kızım. Ama bu yolculuğu... ...tek başına yapamazsın. Neden Sayın Ateşe? Alman gizli teşkilatı senin de kuryelerden biri olduğunu sanıp peşine adam takabilir. Bence İstanbul'da bir süre daha kalmalısın. Ama Sayın Ateşe ben İstanbul'da nasıl yaşarım? Merak etme kızım. İngiliz elçiliği olarak sana bir maaş ödemeye başlayacağız. Her ay düzenli olarak alacaksın. Sanıyorum bu parayla İstanbul'da yaşayabilirsin. Anlıyorum efendim. Emin ol Sofia, şu an en güvende olacağın ülke Türkiye. ...sana kalacak bir yerin ayarlanmasını da sağlayacağım. Ayrıca... ...bir şeye ihtiyacın olduğunda... ...bana gelmekten lütfen çekinme kızım. Babamın taşıdığı belgeler mi oldu efendim? Merak etme kızım. Onlar ulaşması gerektiği yerlere... ...çoktan ulaştılar. Meğer baban onları belindeki kuşakta taşıyormuş. O zaman... ...çantayı, hedefi şaşırtmak için mi taşıyordu? Evet, Sofia. Yenice Yenice istasyonu Aktarma yapacak yolcular karşı perona geçsinler Yenice Yenice Emin. istasyonu Emin uyan ah, Ne oldu? Yenice, ne var? Yenice'ye yenice geldik Bu trenden inip diğerine binmemiz lazım Hadi acele et Başka bir zaman olsaydı Eve dönerken içim kıpır kıpır olurdu Şimdi ise sadece hüzün. Hüzün senin gibi deli dolu bir adama hiç yakışmıyor. Bu kadar kısa sürede ne oldu da böylesine bir kara sevdaya tutuldun bilmiyorum. Ama sana tavsiyem onu unutmak. Unutamam Arif. bunu Tamam Babanın bu işe ne diyeceğini bilmiyor musun? Hiç tanımadığı biriyle evlenmene izin verir miydi sanıyorsun? Diyelim ki sevmeye devam ettin. Nasıl bulacaksın onu? Hem hala İstanbul'da olduğunu ne malum? Çoktan gitmiştir. Peşinden gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Nerede olduğunu bilsem... ...hiçbir şeyi düşünmeden giderim peşinden. Tanımadığın birinin peşinden gitmen... ...hele savaş bu kadar hızla yayılırken... ...sence akıllıca bir davranış mı? Yüreğim aklımın önüne geçmiş durumda. Tren yavaşladı. Mersin'e geldik galiba. Bana bak kardeşim. Şu trenden indiğinde... ...Sofya'yı tatlı bir anı olarak... ...geçmişe gömmek zorundasın. ...yüreğine söz geçirmelisin anladın mı? Başka çaren yok. Göz Emin! Göz şuradaki faytona bir el bakalım... ...bizi tanıyacak mı? Ah, faytoncu Nebil amca değil mi? Ta kendisi! Nasıl da yaşlanmış. Nebil amca! Nebil amca! Nebil amca gördü bizi geliyor Buyurun beyim Hayto mu lazımdı Lazım ya Nebil amca Bağışla benim, çıkaramadım ah. Kimlerdensin Aşk olsun Nebil amca tanımadın mı beni Emin ben Emin Bu da Arif merhaba Nebil amca Emin Arif Gözüm bir yerlerden ısırıyor ama Yani Nebil amca beni de tanımadın ya Heh, Alacağın olsun Ben Haşim beyin oğluyum Haşim Bey mi Hani şu tüccar beyim. Evet nasıl unutursun beni. Faytonun arkasına az mı takılmıştık çocukken. Bir gün babama şikayet etmiştim beni. Küçük Emin tanıdın seni. <gülüyor> Arkadaşını da tanıdım. Yaşlılık beyim yaşlılık. İnsanda akıl bırakmıyor ki. Hayrola nereden böyle? Çok uzaklardan ne amca. Çok uzaklardan. Eee ne? Savaş çıkalı. Buralarında da tüzü kalmadı beyim. İnönü paşa savaşmayacağız diyor ama Allah sonumuzu hayır eder. Gönlünü ferah tut ne amca. Milli şef ne yapar ne eder bizi bu savaşın dışında tutar. Ama bunun da bir bedeli vardır elbette. Bu sıkıntılar geçer. Merak et. Haklısın beyim. Biz savaş gördük. Ne olduğunu biliriz. Yokluğa da dayanırız. Ama beyin bazıları var ki... ...bu savaşı fırsat bilet cepteni dolduruyor. Her şey ateş mağaz. Dööö! Hükümet zam yapmayacağım diyor ama... ...dinleyen kim? Ekmekle bile oynuyor bu şerefsiz. Dööö! Senin bir oğlum vardı. Ne yapıyor? Yardım etmiyor mu sana? Kazandı ancak kendi evine barkana böreyim. Ellerinden öper iki tane de yardımcı ben iki kocamış. Yaşamaya çalışırız işte. Yoksa bu yaştan sonra ne işin var Paytda? Harbeyim, senin eve geldik. Sağ olasın ne bileyim sen. Emin. Sana söylediklerimi aklından çıkarma. Hadi sağlıcakla kal. Bey, inmeseydin aşağıya. Birazdan kahveni getiriyordum. Ben. Ah be filan istemiyorum şu heyla. Ya gidiyorum ben. Bu oğlan var ya adam olmayacak. Nerede kaldı? Geliyorum diye telgraf çekiyor günlerdir ortada yok. Bugün de gelmezse şaşmam doğru. Ama Haşim. Bak Süheyla bak bugün gelirse söyle öğlen yazıhaneye uğrasın. İşimiz çok yeni mal alacağız. Gelsin bir faydası dokunur belki. Ama Haşim çocuk onca yoldan geliyor. Hem kaç zamandır görmüyoruz onu. Gelecek dediysen gelecek. Zaten hep senin yüzünden şımardı bu oğlan. Ne istediyse yaptın. İstanbul'da okumaya gideceğim diye tutturdu, gönderdin. Askerden sonra da Avrupa'ya okumaya gideceğim dedi, gönderdin. Ama bey, yüzümüzü kara çıkarmadı ki. Okudu, mühendis oldu. Sevsinler mühendisi. Para kazanmak için illa okumak gerekmiyor. Tuttuğunu koparmak lazım bu devirde. Bunun için çok çalışmak lazım, anlıyor musun? Senin oğlan orada burada gelsin, baba parası yesin. Tek bildiği bu. Üstelik 25 yaşına geldi, hala evlenemedi. Erkek adamın kurulu bir düzeni oldu. Soyumuzu da kurutacak bu oğlan, soyumuzu... Allah'ım... ...nedir bu çektiğim benim... ...kusura bakma Nesibe, ...gürültümüzle uykundan ettik seni... sesiniz ta yukarıdan duyuluyordu... ...abimin nesi var sabah sabah... ...kapıyı neden böyle çekip gitti... Tamam, Emine kızdı... Aha, ...geldi mi, Emin geldi mi... ...neredeymiş benim sevgili yeğenim... ...Emin... ...ay daha gelmedi... ...abin daha oğlan gelmeden başladı bağırıp çağırmaya... Gelince kim bilir neler olacak zavallı yavrum benim. Aa, dert ettiğin şeye bak söyle ağacım. Merak etme sen. Ben eminle konuşurum. Babanın söylediklerine kulak asma derim. Abiyim bir bağırır, iki bağırır, üçüncüsünde bakar ki ona takan yoksa susar. Annesi <gülüyor> becim ha. İnşallah dediğin gibi olur. Sanırsın ki biri diğerinin canından değil. Ha şimdi ne ister oğlandan bilmem. Bizim sülalenin erkeklerinin tabiatı böyle. Şeker, emin bir başka ama bir başkadır elbet Kocan yatıyor mu? Onu uyandırmadık inşallah Ay, Fikret yanında top patlasa duyacak halde değil Sabaha karşı geldi eve Leş gibi içki kokuyordu Kim bilir neredeydi yine Ah abinle bir konuşsan Şöyle bir köşeye çekip konuş senin seninkiyle Vallahi senin için çok üzülüyorum <gülüyor> Üzülme Söylacığım Alıştım ben Hem insan nelere alışmıyor ki Hadi gel bahçeye çıkıp kahvaltı yapalım Bakarsın emin çık'a gelir Selacım, ekmeği uzatır mısın lütfen? Al bakalım. Abi mi kızlıyorsun ama, baksana, savaş zamanında bile hiçbir şeyimizi eksik etmiyor. Millet şeker bulamadığı için çayı pekmezle içiyormuş. Abinin neler çevirdiğinden haberin yokmuş gibi konuşma Allah'ını seversen. Haşim ne olursa olsun teknesini yürütmeyi becerir, bilmez misin? Vallahi ne yaptığını bilmiyorum söyle. Bildiğim tek şey Avrupa'da savaş başladığından beri işlerinin daha iyiye gitmeye başladığı Ticareti iyi biliyor abim Rahmetli babam gibi o da iyi bir tüccar Hem sonra hisseme düşen payda her geçen gün artıyor Çikrede kalsa açlıktan nefesimiz kokacak Bir çay daha doldurur musun? Tabii Nesib Çayına şeker ister misin? Aa, sağ ol, şeker almayayım aklıma gelmişken hafta sonu mariyetlerdeki davete gidecek misiniz? Ay ne bileyim. Abi ne söyledim bakarız dedi. Aslında benim canım bu günlerde hiçbir yere gitmek istemiyor Nesibe. İyi iyi. İyice eve takılıp kaldın sen de ha. Bir ay geliyor. Nesibe bu o kim ayol? Dur de arkana bak. Emin geldi. Emin. Anne. Anne ben geldim. Oğlum. Dur Suheyla beni de bekle. Oğlum. Canım. Seni ne kadar özledim. Bir bilsen. Ben de seni çok özledim anneciğim. Canım benim. Alınacağım ama. Halacığına bir merhaba demeyecek misin? Aa, Suheyla rahat bırak oğlanı canım. Aa, halacığım. Hah, sarıl bakalım halana. <gülüyor> Hah, şöyle. <gülüyor> ah yavrum. Aç mısın oğlum? Değilim anne. Aa, onca yoldan geldim canım, açsındır, aç. Çocuk, aç değilim diyor Sehila. Üstüne gitme oğlanın. Emincim, el otur bakayım sen şöyle. Sen açsındır, aç, hemen. içeri gidip senin içinde bir şeyler hazırlatacağım. Ama anne. Bırak hazırlatsın. Bir kere takta kafasına durduramazsın onu. Sen anlat bakalım halana, neler yaptın oralarda? Savaş başlayınca Almanya'ya dönemedi ki. ...bu yüzden okul... Ah, bırak şimdi okulu filan... Paris'i anlat bana... ...Şanzelize'yi... ...bir kez daha görmek nasip olacak mı acaba? Savaş yıkıp geçmezse... ...inşallah bir kez daha görebiliriz. Oğlum... ...senin için su ısıtmalarını söyledim. Günlerdir yoldasın. Yolun kiri tozu birikmiştir üstüne. Gir iyice yıkan. Bir şey lazım olursa da çağır beni olur mu? <gülüyor> Yok daha neler. Asrela... Ah, ...oğlunu görünce iyice şaşırdın sen. Kendi işini kendi görür o canım. Kocaman adamı oldu artık. Sen bırak şimdi anneni oğlum. Avrupa'da son moda nedir? Parisli kadınlar neler giyiyorlar? Saçlarını nasıl tarıyorlar? Aa, <gülüyor> Asıl sen şaşırdın galiba. Çocuk savaştan kaçıp gelmiş. Sen kalkmış neler soruyorsun? Rahat bırak oğlanı. Sen git banyonu yap oğlum. <gülüyor> Doğrusu. <gülüyor> Paylaşılamayan erkek olmak gururumu okşadı hanımlar. <gülüyor> Yenge ne diyor bu çocuk Allah aşkına? Kerapa'ya bak sen. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Bize böyle yaptığına göre kim bilir diğer kadınlara neler yapıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın vallahi. İyice şımartmışız bu çocuğu. <gülüyor> ne dersin oğlası? Ne oluyor ya? Az önce benim için kavga ediyordunuz hani. Vallahi de billahi de ben bu kadınları... ...hiç mi hiç anlayamayacağım. Bak sen... ...duydun mu söylediğini Süheyla? Bir paydon daha geliyor. Hayırdır inşallah. Abi imlemiş. Haşim. Hayrola sen bu saatte eve gelmezsin. Ne oldu? Yok bir şey. Giderken bazı evrakları evde unutmuşum. Gelip kendim alayım istedim. Baba, Emin, demek nihayet geldin. Konsolos Çiçekleri adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere.